Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız programımız Hemzemindeyiz. Ben Rauf Kösemen. Düzenli dinleyicilerimizin bildiği gibi ortağım Damla özlüler Yeni doğmuş bebeği bulutun artı zaman ayırdığı için Hemzemini tek başıma sunmaya devam ediyorum. Kayıt masamızda Ferah Kabil var. E bugün dünyadan ve ülkemizden birkaç sosyal fayda reklam örneği üzerine konuşacağız. İlk örneğimiz Türkiye'den bir kamu spotu. Top DK yani TÜT'ün alkol piyasasını düzenleme kurulu tarafından TV ve sinemalarda babalar günü öncesinde göstermek üzere hazırlanmış bu filmin başlığı Hadi Baba. Bu film daha önce de izlemiş olduğunuzdan eminim. Yine de önce bir dinleyelim sonra benim üzerine söylemek istediğim çok şey var. Hadi baba. Hadi baba. Sen yaparsın. Bu değerli anları daha güzel yaşayabilmek için babalar gününde sigarayı bırakın. Teknik olarak karşımızda oldukça iyi bir yapım var. Geniş sayılabilecek bir oyuncu sayısıyla çekilmiş. Bisiklet yolu, halı saha, düğün salonu, orman arazisi gibi dört farklı mekan kullanılmış. Görüntüler bunlardan oluşuyor. ...hava kamerası var, gece çekimleri yapılmış. Bunlar sağlam teknolojik altyapı ve artistik birikim gerektiriyor. Bu çekimler e, dediğim gibi kolay e, yapılan çekimler değil genellikle. Oldukça iyi bir şeyle sahi, e, altyapıya sahip olduğunu görüyoruz filmin. Teknik açıdan oldukça temiz. Neredeyse kusursuz sayılabilecek bir film. E, lakin içerik açısından bakarsak aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Senaryonun korku üzerine kurulması tercih edilmiş nedense... Bu da iç bunaltıcı bir film ortaya çıkarmış. Şimdi bir taraftan nedense diyorum ama tabii bir sigara bırakma filmi olduğu için... ...bu insanları korkutarak bıraktırmak e, istemek de bir tek yol olabilir, bir iletişim yolu olabilir. E, ben tercih etmezdim doğrusu. E, bir taraftan da senaryoda bazı hatalar da var diyebiliriz. E, bir kere buradaki hadi baba sen yaparsın ifadesi aslında sigarayı bırakırsın manasında kullanılıyor. Ama filmi biraz bilmeyenler için anlatayım... Bir düğünde oynayan bir baba oynarken fenalaşıyor, sandalyeye oturmaya çalışıyor ve kravattını gevşetiyor. Ya, ya da beraber bisiklet sürüyorlar kızıyla. Bisiklet yolunda baba hani kösülmek deriz ya böyle, kösülüyor yani nefesi kesiliyor ve duruyor. Ya da beraber koşuyorlar, beraber e, futbol oynuyorlar evlatlarıyla, oğluyla, kızıyla vesaireyle. E, buralarda babalar fena alışıyor, babalar fena alıştığında çocuklar yanlarına gidiyorlar ve diyorlar ki, hadi baba, sen yaparsın. Şimdi bu sözler babaların fiziksel eforunun tükendiği sahnelerde söyleniyor. Bu izleyiciye babaya yapılan bir teşvik değil, bir evladın babasına karşı alabileceği en büyük risk olarak geçiyor. Düşünsene, ada, düşünsenize yani adamcağız koşarken nefes nefese kalmış, neredeyse ruhunu teslim edecek. Evladı ona hadi diyor, sen yaparsın. Kalp krizi geçirmek üzere neredeyse adam. Görüntü de öyle düğündeki görüntü mesela. Kravat genişletiyor falan. Zaten biraz daha hani seçilen tip de kalp krizi için prototip olarak kullanılan işte kilolu falan bir adam. Kız ona hadi baba diyor. Hangi evlat böyle durumda kızına hadi baba der? Hiç inandırıcı değil. Bir korku filmi senaryosu izliyoruz. Ve bu korku filmi senaryosunun arkasından da aslında bir korku etkisinden çok bir komedi etkisiyle karşılaşıyoruz. Biraz yani maliyetle masraflara yazı konmuş bu kadar maliyetli bir e, film yapıp sonuçta derdini anlatamamak e, büyük sorun. Bir taraftan da izleyicilerimiz diyecekler ki e, çünkü birçok forumda falan okudum diyorlar e, ama işte bak akılda kalıcı konuşuluyor bu e, konuşuluyor çünkü çok fazla yayınlanıyor. ...o kadar çok gözümüzün önüne getiriliyor, o kadar çok sokuluyor ki... ...yani bari bu kadar yatırım yaptık, bu kadar para harcadık bu filme... ...bari bunu yayınlayalım mı diyorlar, ne yapıyorlar tam olarak bilmiyorum... ...belki de kamu spotu olmaktan gene de zorunlu yayından gelen... E, ...yayın maliyetlerinin azalması gibi bir şey de var. E, bu, bu şey çok fazla görülüyor olması bizim çok fazla maruz kalmamız... ...bir maruz kalma etkisi yaratıyor. Yani aslında buna benzer diyalogları sadece söyleseniz bile... ...bu kadar çok tekrarlarsanız e, akılda kalacaktır. Şimdi bir iletişim çalışması daha ele almak istiyorum. E, bunlar sosyal güvenlik kurumundan e, iletişim çalışmaları. Şimdi SGK bir süredir sigortasız çalışma başlığıyla... ...televizyon spotları yayınlıyor farkındaysanız. Zamanında SGK'nın iş kazalarıyla ilgili yapmış olduğu kampanyalar da vardı... E, bu kampanyalarda da benzer bir şey kullanılmıştı sonrasında e, birazdan sigortasız çalışmanın radyo spotlarını dinleyeceğiz ondan sonra üzerinde konuşacağız e, Spotlar zamanımızla akıp gittiği ve geriye dönmenin mümkün olmadığı temasına odaklanmış Bu yolla çalışanlara diyor ki sigortalı çalışın yoksa bu zamanları ararsınız e, Dinleyelim spotları arka arkaya gelecek iki tane spot sonra üzerinde konuşalım Geçip giden uh -uh, zamanları uh -uh, bir yerlerde bulsam Geçip giden uh -uh, zamanları uh -uh, bir yerlerde bulsam Geçip gidenleri düşünüp keşke dememek için güvencesiz çalışmayı kabul etme Sigortasız çalışmak yarınından çalmaktır Hakkını ara Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtlı istihdamın teşviği projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla bak ki Bir de kursun istersin Senere olunca mazim. Öyle bir geçen zaman Zamanın öyle geçip gitmesine izin verme. Keşke dememek için güvencesiz çalışmayı kabul etme. Sigortasız çalışmak yarından çalmaktır. Hakkını ara. Sosyal Güvenlik Kurumu. Kayıtlı İstihdamın Teşviye Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Dinlediğiniz gibi bu radyo çalışmalarında zamanın geri döndürülemeyeceği, gençlikte sigortasız çalışmışsanız... ...emeklilik zamanlarında boğuşacağınız yaşlılık sorunlarınızın başınıza büyük belalar açabileceği anlatılıyor. Şimdi seçilen sesler arasındaki senkronizasyon, teknik olarak biz, e, kullanılan teknik sonunda gelen o işte kayıtlı istihdamın teşviği projesi... Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir filan gibi e, ekler. Bunların hepsinin yarattığı iticiliği bir kenara koyarak e, bakarsak durdurucu bir etkisi var. Çünkü güzel, tanıdık, birçok insana hoş gelen bir müzikle başlıyor ikisi de. İnsanlar böylece kanalı çevirmeden dinlemeye devam etsin istenmiş. E, ve bu şarkılar zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımızı anlatan şarkılar. Pek yaratıcı bir yol değil bu. Ama duygu taşımak için isabetli bir yol. Bunu kabul etmek lazım. Üstelik akıl çeldiriciliği de oldukça yüksek e, bir yöntem. Akılda kalıcılığı, dile senk olması, tekrar e, dinleme şeyi yani tekrar izle, e, ikinci izleme, üçüncü izleme, üçüncü dinlemeye dayanıklılık açısından bu e, yöntem her zaman işe yarayan bir yöntem. Ama ardından gelen keşke dememek için güvencesiz çalışmayı kabul etme ...sigortasız çalışmak... ...yarınından çalmaktır... ...diye devam eden çağrı... ...yani tabiri caizse evlere şenlik... ...sanki sigortasız çalışanın... ...sigortasızlık... ...sigortasız çalışanın kendisini tercih edeceği bir şeymiş gibi... ...bir çağrı yapılıyor... ...devlete ya da işveren değil çağrı... çalışan yani işçinin kendisine... ...yani spotlar hakkını ara diye bitiyor ama... ...bu da tuhaf bir şey... ...şimdi demin söz etmiştim... ...bu spotları dinlemeden önce... E, ...yine... SGK'nın ya da Çalışma Bakanlığı'nın özellikle iş kazalarıyla ilgili yapmış olduğu filmler vardı. Bu filmlerde de iş kazası işçinin dikkatsizliğinden oluyormuş gibi gösteriliyordu. Yani işte yüksekçe bir yere bırakılmış olan bir dosyayı almaya çalışan bir kızcağız. Üstelik de e, bir nevi saf olduğu için hafif söyleyelim tekerlekli sandalyeye çıkıp bunu yapmak istiyor. Yani tekerlekten kastım bir büro sandalyesiyle e, sandalyesin üstüne çıkıp bir... E, ...dosyayı yüksekçe bir yerden almaya çalışıyor ve düşüyor. Ve e, beyin kanaması geçiriyor. Halbuki daha bir e, hafta sonra nişanlanacakmış vesaire diye giden bir şey. Hatırlarsınız bu seriyi. E, i̇lginç bir şekilde suçu ya da e, kabahati... ...o kabahatin ortaya çıkmaması için önlem almayanlara değil... ...onu işleyene e, atıyor. Yani burada da benzer bir durum var... ...tuhaf bir durum demiştim hakkını ara diye bitmesi. Şu, tuhaf şöyle... ...asıl işi bu konudaki yasal düzenlemeleri yapmak ve insanların kayıtsız çalışmasını engellemek olan... ...bu konuda iş yerini geçici kapatmak, doğrudan para cezası uygulamak gibi... ...pek çok bakanlıkta olmayan yetkilerle donanmış Çalışma Bakanlığı... işi hakkını ara çağrısı yapıyor. Yani hani bir sendika olsa bu anlamak mümkün ama... ...burada bir gariplik var hakikaten. İyi niyetli bir çaba olduğunu kabul ediyorum... Ve bu bir projenin altında yapılıyor. Ama o projenin kaynaklarını daha iyi harcamak mümkünmüş gibi geliyor bana. Kampanyanın basılı malzemeleri de aynı dilde konuşuyor. Ya diyor ki sigortasız çalışma yarınından çalma, çaldırma. En azından çaldırma diyor. Şey, çalma, çaldırma diyor. Yani bir başkasının yarından çalanın başka bir şey oldu artık işyerimidir. Ee, ...işte bir patron mudur her neyse oradaki özne... ...bir başkası olduğunu en azından söylüyor yani. Burada bir edilgenlik durumu olduğunu söylüyor basılı olanlarda. Ama hani zamanında mektepler olmasa marifi idare etmek kolay olurdu... ...diyen bir Milli Eğitim Bakanımız yani marif vekilimiz vardı. Bu mesele biraz onu anımsatıyor bana. Sigortasız çalışmaya karşı mücadele etmek... ...sigortasız çalışanlardan çok SGK'nın görevi aslında. Denetim yapmak... E, bunu teşvik etmek hatta belki biraz daha ileri e, devletin bu teşvikleri arttıracak şekilde bir takım yasal düzenlemeler de yapması mümkün ki yapıyor bunu yani e, işte e, iş kurdan gelen e, ilk e, gelen personelin ilk 6 ayında işte sigorta indirimi uyguluyor vesaire gibi pek çok şey yapıyor pek çok projede uyguluyor e, bunları daha fazla çoğaltırsanız e, bu meseleyi çözebilirsiniz insanlar ...bilerek ve isteyerek sigortasız çalışmıyorlar... ...bunu biliyoruz... Ee, ...sigortasız çalışma... E, ...demek... ...ben sigortasız çalışmayacağım diye gidip... ...bir pazarlık yapabileceği gücü olduğunu... ...varsaymak anlamına geliyor ama... ...işsizlik ortamında böyle bir pazarlık gücü de yok... ...ne yazık ki... Yani ...keşke burada gördüğümüz gibi... ...bu spotlarda dinlediğimiz gibi... ...insanlar... ...kendi e, sigortasız çalışıp... ...çalışmayacaklarına kendileri karar verebilecekleri... ...bir ortamda olsak... Diyelim e, ve bir müzik Arası verelim bu aşamadan sonra Mor ve Ötesi söylüyor Orhan Veli'nin Anlatamıyorum şiirine Kendi sözlerini katarak ses vermiş Diyor ki bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım duyuyorum Anlatamıyorum biliyorum karıştı her şey Dinleyelim Ne oldu Karıştı her şey Sözüm bir adım geride Şimdi duyuyor musun? Her şey ama her şey geçer Sakinsin, biraz derdin var Kendi kendine Dünyayı ters çevirmişsin Bir şey biliyor musun? Ben doğduğundan beri hep böyleyim Ne çok şey gizlemişim rüyalarıma Ne kadar çok hüzün yüklü I'm mm -hmm. hisim duyuyorum anlatamıyorum Epeyce yaklaşmışım duyuyorum anlatamıyorum missing. Çık Radyo 94.9'da Rauf Kösemenle birliktesiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil var. Hemzemin devam ediyor, canlı yayındayız. Şarkıda söylediği gibi bilmek ve anlatamamak çoğu zaman başımıza gelen bir şey. Bazen anlatabiliyoruz ama çoğu zaman eksik kalıyor. Bu yüzden meramımızın kendisi kadar nasıl anlatıldığı da önemli. Yani şiir programı gibi oldu, farkındayım ama buradan devam etmeyeceğim, merak etmeyin. Programın birinci bölümünde konu ettiğimiz kamu spotları tam da bu yüzden eksik kalıyor. Yani meramları var. Hikayeleri var ama anlatım yolu yanlış ya da yeterince yaratıcı değil. İşte aslında bizim yaptığımız iş yani iletişimcilik biraz da böyle problemleri çözmek için var. Şimdi tam böyle demişken bir başka ülkeden Brezilya'dan yaratıcı bir sosyal kampanya ile devam edelim de içimiz açılsın. CPRS, CPRS yani so "Sociedade de Pediatra do Rio Grande". Yani Rio Grande, Brezilya Pediatri Topluluğu bir pediatrik kampanya hazırlamış. Bu kampanyayı anlatacağım size. Radyoda görsel anlatmak gibi mecburen yapmak zorunda kaldığımız bir şey var. Şimdi o e, dakikaları beraber yaşayacağız. Bu kampanya genetik e, gebelik dönemindeki anneleri uyarıyor. Hamilelik ve emzirme döneminden söz ediyoruz burada gebelik dönemi derken. Aynı zamanda e, diyor ki ''Your child is what you eat.'' Yani siz ne yerseniz çocuğunuz odur. Kampanya ilanları emziren annelerin bir göğslerini çeşitli sağlıksız yiyeceklerin görüntüleriyle boyayarak hazırlanmış. Annelerin diğer göğüslerinde de siz ne yerseniz çocuğunuz o, odur diyor veya çocuğunuz o olur. Nasıl çevirirseniz artık. Altında Portekizce gebelik döneminin ilk bin günündeki alışkanlıklarınız çocuğunuzda ciddi rahatsızlıklar oluşmasına önler yazısı yer alıyor. Kampanyanın amacı... Kadınlarda gebelik döneminde sağlıklı beslenmenin önemi hakkında farkındalık yaratmak. SPRS web sitesinde sevgi ve yakınlık yaşamsaldır. Ama annelere düzgün beslenme ve bakım konusunu öğretmek ve bu konuda bilgilendirmek esastır diye yazıyor. Görseller şöyle şimdi bir tanesinde tarif ettiğim görsellerden bir tanesinde emziren bir annenin göğsünün üzerinde bir... Kolalı içecek e, resmi var. Böyle yukarıdan görünüyor buzlu. İşte ortasından bir tane pipet çıkmış. Çocukçağız da bu pipete ağzını dayamış e, ve onu içiyor gibi görünüyor böylece. Çok yapay bir görüntü değil. Çok gerçekçi bir görüntü de değil. Burada bir e, vücut boyama yapıldığını fark ediyoruz. Yani görseller o şekilde üretilmiş. Benzer bir şekilde bir başka e, görselde de bir donat dediğimiz bu. Kremalı çörekler var hani e, Kuzey Amerika'da çok ünlü olan şeyler. Üzeri böyle son derece çekici küçük şeker parçalarıyla kaplanmış. E, bir krema vesaireden oluşan bir şey. Yine e, annenin memesinin üzerine çizilmiş. E, burada bir bebek bu donatı kemirmeye çalışıyor gibi görüyoruz. E, diğer bir görsel bir dört beş katlı böyle içinden soslar falan akan bir hamburger e, resmi ni e, kullanarak yapılmış yine aynı şekilde annenin memesinin üstünde bu resim var vücut boyama şekliyle yapılmış e, ve bebek hamburgerden bir ısırık alıyor gibi gözüküyor baktığınızda şimdi bu yollar yaratıcılıkta çok sık kullanılan yollardır e, bilinen iki şeyi birleştirirsiniz. Yani kadın meme, e, burada emziren annenin memesi ve e, zararlı olan yiyeceğin görüntüsü. Bu bilinen iki şeyi birleştirip yeni ve bilinmeyen bir yol ortaya çıkartırsınız. İletişimde yaratıcılığın en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesidir bu. E, bu kampanyada e, böyle bir yöntem kullanmış. E, son derece güçlü bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Akılda kalıcı, bilgilendirici, durdurucu etkisi yüksek. Paylaşım değeri de yüksek, viral olarak yayılma olasılığı çok yüksek. Ayrıca belli bir döneme odaklandığı, belli bir e, fiziksel duruma odaklandığı için... ...o fiziksel duruma sahip olan işte gebelik dönemini geçiren bir anneye bu konuda uyarı yapmak için de yeterli. Daha da önemlisi henüz bu döneme girmemiş bir annenin daha önce bu görselleri, bu iletişimi gördüğünde, bu kampanyayı gördüğünde... ...bu döneme ilişkin zihin tortuları bırakması hem de güçlü zihin tortuları... ...bilgilerden oluşan, e, yüksek ilginlikten, yüksek farkındalıktan oluşan... ...zihin tortuları bırakma olasılığı da çok yüksek. Evet, başta konuştuğumuz iki tane e, kamu spotu esaslı... ...iki kampanyanın yaratıcılığından sonra, yaratıcılık azlığından, eksikliğinden sonra... ...böyle güçlü bir yaratıcılıkla programımızı kapatalım... Hemzemin'de mikrofon başında bendeniz Rauf ile birlikteydiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil vardı. Canlı yayınladık Hemzemin'i. Haftaya yine sosyal fayda iletişimi üzerinden düşünmek, tartışmak ve konuşmak için buradayız. Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için